Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri bu mübarek geceye tekrar kavuşturan allah Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun, gecenin yühyasını nasip buyursun. Amin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bazı gecelere ve bazı günlere önem vermiştir. O aylardan, kıymet verdiği aylardan bir işte Muharrem-i Şerif. Yani şu içinde bulunduğumuz ay. Ve bunun içerisindeki ilk on gece, Rabbimizin tazimine mazhar olmuş, kasemine mazhar olmuş geceler. Bu on gecenin en üstünü de, şu gecedir. Yani 10. gece. Yarın kaçıdır? Yarın Muharrem Şerif'in 10'udur. Takvimimiz itibariyle. Hadis-i şerifte varid olmuştur. Eserde gelmiştir. Men ahya leylete Aşura, ahya-hu Her kim Aşura gecesini İbadetle yaşadırsa, ihya ederse Allahu Teala Hazretleri onu dilediği kadar ihya eder. Yani şu geceyi ibadetle geçiren ne kadar istiyorsa Allah onu o kadar maddi ve manevi yaşatır. Taze hayat ihsan eder, lütfeder. Onun için Rabbimize çok hamd edelim ki böyle bir gecede Rabbimiz zararsız, zevalsiz, manisiz, engelsiz bizleri buluşmaya muvaffak eyledi elhamdülillah. Bunu şükredelim ki bu nimet, bundan sonraki nimetlerin ağı olsun inşallah. Nimetler kesilmesin. En büyük nimetimiz şu cemaat nimetimizdir. Bu nimetten Rabbim mahrum eylemesin. Tabi eserlerde aşura gecesi ile ve günü ile ilgili birçok rivayetler vardır. Şiratül İslam'da da hem İslam Sünneti İslam taazim Aşura Aşura gününe tazım etmek yani onu büyük tutmak İslam'ın Sünnetindendir buyuruyor. Yani İslam nişanlarındandır ve adetlerindendir. Çünkü فإن حملة العرش يعرفون حُرمتَه arşı taşıyan melekler Allah'u u Teala'nın arşını yüklenen melekler vardır o melekler aşura gününün kıymetini çok iyi bilirler لَنَّهُ يَوْمُ نَجَاتِ الْاَنْبِيَا عَلَيْهِ السَّلَامِ çünkü aşura günü bütün peygamberlerin kurtuluş günüdür bizler hakkında da büyük kurtuluşlara vesile olacaktır bu gece ve yarınki günkü dualar rahman. Rüvaate göre İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Aşura gününde doğmuştur. Aynı Firavun zamanında fa falcılar, kahinler bir çocuk doğacak, tacın tahtın, mülkün onun elinde yok olacak diye Firavun'a rüya tabiri yaptıklarında Firavun erkek çocukları kestiriyordu biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam'ı yakalamak için, yani Musa Aleyhisselam doğmasın büyümesin için 70 bin çocuk kesti. Allah-u Teala da o 70 bin çocuğun aklını, kuvvetini, gücünü Musa Aleyhisselam'a verdi. Sonra da Musa Aleyhisselam'ı ne yaptı? Firavun'un koynunda büyüttü. Biliyorsunuz şimdi uzun uzun anlatacak vaktim yok. Nereden dolandı geldi, dereden geldi. Mevla buyurdu ki annesine doğurdu, kimseye hamileliğini anlatmadı. Çünkü her hamile kadının kafasına firavun bekçi koydu. Kız ise yaşa diyor, oğlan doğuruyorsa hemen kesiyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi hamileliğini de gizledi kimseyle görüşmedi çünkü ihbar ederler. Hamile oldu mu gününü beklerler bunun üzerine. Musa Aleyhisselam'ın doğumundan kimsenin haberi olmadı. Fakat yine de tabii çocuk doğunca saklamak daha zor. Karnında kolay. Ağlayacak, baharacak, yürüyecek oğlan çocuğu. Onun üzerine korktu. Ne yapayım, ne edeyim? Mevla gibi ki biz Musa'nın anasına vahyettik. Peygamber değildir. Kadından peygamber olmadı ama bu vahiy kalbine ilham edildi manasına gelir. Sen bu çocuğu emzir. Fezahişte علي korkarsan ki firavunun adamları bunu gelip öldürecekler. Felkri'l mi? sen bunu bir sandığa koy denize at. Şey nilirme ona at. Ya Rabbi ben bunun Dereye nasıl atayım ya? Bu çocuk derede boğul. ''Ve lâ ''Sen korkma!'' üzülme. lâ tehzehni'' ''Üzülme!'' ''Biz o çocuğu sana geri döndüreceğiz!'' ''Sen şimdi at onu dereye, bana teslim et! Ben onu sana geri vereceğim!'' ''Ve câilûh minel murselîn'' ''Hem de peygamberlerden yapacağım!'' Onun istikbali var. İşte... Anası korkunca bir sandığın içini ziftledi, katranladı ki, katrandan ne yapmaz? Su geçmez, katranladı, Musazem küçücük bebek, onu da sandığın içine koydu, üstünde kapattı, kedileri Nilırmağına bıraktı, kız kardeşine de dedi ki, sen de dedi anlaştırmadan dedi, derenin kıyısından takip et, bakalım nereye gidecek? Attılar ırmağı. Irmak gidiyor, götürüyor sandığı. Kız kardeşi de kıyıdan doğru. Seyrediyor. Nereye gidiyor? Çatal ayrımına geldi. Irmak bir tarafı Firavun'un köşkünün önünden akıyor. Har açtırmış köşkünün önüne. Şimdi ödü kopuyor ki aman Firavun'un evinin tarafına gitmesin. Halbuki Mevla huzucu oraya sokacak. Bir baktı. Oho! girdi o kanala firavun hanımıyla beraber asiye validemiz çok kıymetli anamızdır o iman etti firavun onu kazıklara çaktırdı iman ettiği için Rabbim onun ruhunu cennete uçurdu hanımıyla derenin kıyısında köşkün önünde istirahat ederken firavunun cariyeleri de derede yıkanıyor bu arada sandığı bu, abi bir sandık geliyor, aldılar. Doğru getirdiler, firavunun önüne. Açın bakalım, bir de açtılar, bir bebek parmağından emiyor. Hemen firavun o şeyi hatırladı tabii. Bu erkek çocuk ya dedi. Erkek çocuk oldu mu adam alerji oluyor tabii çünkü. Yetmiş bin çocuk kesmiş erkek, duydu mu bu büyürse başıma bela olur mu acaba diye. Bu ne ya? Hemen hanımı davrandı. لَا تَكْتُلُوهُ Sakın bu çocuğu öldürtmem dedi. اَشَانْ يَفَعْنَا فَتَّقِدِهُ وَلَدَّمُ لَا Benim zaten çocuğum olmuyor dedi. Firavun'un çocuğu olmuyor. Çünkü nasıl çocuğu olacak? Hanımıyla hiç birleşememiş. Birleşiyorum zannediyor. Allah onun hanımının kılığında bir cin yolluyor. Onunla birleşiyor. Asya validemize hiç dokunamamış. Çocuğum olmuyor zannediyor. Hanımı da dedi ki Bak dedi zaten bizim çocuğumuz olmuyor, ben çok üzgünüm dedi. Bu da bize dedi böyle dereden geldi bu çocuk acayip bir nur gibi pırıl pırıl bebek dedi. Bunu dedi, evlat yapacağım ben dedi. E kabul etti. Başına ay aldı yani. Haa! <Sessizlik> Firavun'un Ali Çocuğu aldı ama diyor Mevla, sonunda o çocuk onlara düşman olacak, onları çok üzecek. ''İnne firavune ve hâmane ve cunuduma kânû hâtiîn'' Firavun, Haman ve orduları yanlış yola gittiler. Musa evlatlık almakla. Firavun onu kucağından düşürmüyor. ''Mevla'' ''Ve el-kaytü aleyke muhabbeten minni'' ''Ey Musa'' sonra anlatıyorum Mevla, Musa Aleyhisselam'a diyor ki ''Ben Firavun'un kalbine senin sevgini attım.'' Ben seni ona çok sevdirdim diyor. Firavun seni çok sevdi. Öldüremiyor ki sevmesinde. Öyle sevimli çocuk. Anasının tabii ciğeri yanıyor. Ne oldu çocuğum acaba? Merahından. Mevla diyor ki ben anasının kalbine sabır vermesem gidecek diyecek ki benim çocuğumu verin. Bu sefer hepten çocuğu öldürtecek. Ben sabrettiriyorum. Kalbine bağlıyorum. Sabır sabır sabır. Ve herlam kabul. Şimdi başladı ağlama. Ya nasıl susturacak bu çocuğu sarayı yıkıyor. firavunun sarayında viyak bir viyak. Bir Etetler bu çocuk süt emecek ya bunun durur mu çocuk? Ana süt süt emecek. E bunun anası belli ki kim de Ne kadar süt annesi varisi işte. hepsini firavun toplattı Herkes geliyor, kim gelse Mevla bunu ben yasak ettim diyor, kimsenin göğsünü almayacak. Çocuğa yasak ettim, almıyor. En sonunda 40 kardeşi geldi, kimsenin haberi yok. Dedi ki bir kadın var dedi, çok hoş kokuludur dedi, onun sütünü hep çocuk emer dedi, bir de onu deneyelim, anasını getirecek. Krem bilmiyor ki onun var. Gitti anasını aldı getirdi, hemen anasını emdi tabii. Oooo oh, dediler, şimdi tamam bu çocuk sustu biz de rahat ettik dediler. Bunun üzerine anası dedi ki ben ne kadar para istersen verelim, şu çenketek bu çocuğu verin. E, dedi ben dedi, her gün gel git yapamam, dedi ben. Onun için ben bunu evimde bakayım dedi, büyüteyim severim. vereyim. Fiyon, tamam dedi ya, sen bunu bizim için büyüt. Hadi Mevlana vurdu, çocuğunu sana geri yollayacağım, yolladı mı? Hadi bakalım ne bile evine. Dizindi. Yetmiş bin çocuk onun için kesildi. Mevla onu ne yaptı düşmanın kucağında? Büyütüyor. Bir şeyler anlıyor musunuz? Bu anlattığımdan bir şeyler anlıyor musunuz? İnşallah anlıyorsunuz. Ha. Yani Mevla ne yazdıysa olacak mı? Ha. İslam dünyaya hakim olacak mı? Kur'an-ı Azimuşşan bütün gecenin gündüzün girdiği yere girecek mi? <gülüyor> Allah Resulü'nün vaadi haktır. Hocam şöyle engel var, böyle engel var. İşte misali var. İşte misali var. Mevla yapmak istediği bir şeye kim engel olabilir? Mümkün midir? Efendim kardeşlerim. Aynı bu mesele gibi tabi Musa Aleyhisselam sonra İki sene sonra aldılar, Firavun'un kucağında büyüyor. Ara sıra Firavun'a bir tokat atıyor. Ya hanımına diyor ki, bu çocuk bana çok hain vuruyor diyor. Bunda bir şey var bunun... Başıma bela olan çocuk bu olmasa? Ya sen de ne ahmak adam... Çocuktan da hınca alırsın, çocuk ne anlar falan... Sar, Asiye validemiz yatıştıra yatıştıra. Musa sen büyüyeceğim. Bir kere dedi ki, bunu imtihan edeceğim dedi. Bu dedi akıllıya benziyor dedi. Bakalım aklı kesiyor mu kesmiyor mu? Biraz ateş parçası ile biraz altın parçası getirin. Bakalım hangisini el uzatacak? Yahu belki de çocuk da olsa altına el uzatabilir. Böyle imtihan mı olur ya Adamın ahmaklığına bak. Altına uzatır saymış akıllıymış onun için öldürecek onu. La hule ve la. Hakikaten Musa'cim da aklı çalışıyor ama iki, iki şey geldi. Musa'cim elini altına uzatmak isteyince Cebrail Aleyhisselam zor yetişti. Hemen eline ateşi çevirtti. Gitti ateşi, hem de eline aldı bir de ağzına attı. Dilini de yaktı. O dedi. Bu hepten çocukmuş ya dedi. bu, inadına yapmıyor dedi. Dili peltek oldu o yüzden. Musa Aleyhisselam peltek konuşurdu. Peygamberlik gelince dedi ya Rabbi dilim de peltek dedi. Biraz dilimin peltekliğini çöz de millete anlatayım dedi. Peygamberliğiyle peltekliği geçti. O zamana kadar peltek konuşur İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da Nemrut böyle bir fazcılardan, büyücülerden haber aldı ki yine bir çocuk doğacak, seni batıracak. Evet. Aynı bu şekilde erkek çocukları kestiriyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi İbrahim Aleyhisselam'ın bir mağarada doğurdu. Urfa'da. Mağarada büyüdü. İbrahim Aleyhisselam ne gün doğdu? Aşura gününde doğdu. Allah Allah. Ondan sonra Nemrut ile tabi çarpıştı. Uzun meseleler son hacca gitmeden evvelki derslerde İbrahim Aleyhisselam geçti. Ateşe Nemrut tarafından mancınıkla atıldığı gün Aşura günüydü. Aşura günü atılınca ateşe Rabbimiz ne yaptı ona ateşi? Gülgülistan yaptı. Rabbim şimdi de Müslümanlara açılan ateşi, Müslümanlar hakkında tutuşturulan ateşi soğuk, serin ve selamet eylesin. Abi. Bak, Aşura günü hürmetine ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbim kurtardı. Yine İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, Yıldıza baktı, aya baktı, güneşe baktı. Hangisi Rabbimdir diye bir arayış içine girmişti. Kur'an-ı Kerim'de bunu zikreder. Neticede Allahü Teala'yı bulması hangi gün oldu? Yine Aşura gününde oldu. Allahü Teala'nın ortağı olmadığı, doğmadığı, doğurmadığı, eşi benzer olmadığına o gün kanaat getirdi. Yine Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı Aşura gününde kurtardı. Musa Aleyhisselam, Arun Aleyhisselam 30 sene Firavun'un yanında büyüdü. 30 yaşına kadar. Ondan sonra işte bir kıptı ile yani Firavun'un kavmi ile Beni İsrail yani Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden birisi kavga ederlerken Musa Aleyhisselam'dan yardım istediğini o Beni İsrail'den olan tanıyordu Musa bizdendir, bana yardım eder. Musa Aleyhisselam gitti o Kıbdi'ye bir tokat attı, bir tokatlık canı varmış. orada da öldü geber Hemen saraya haber gitti. Firavun'un akrabasından, işte Kıbdilerden birisi öldürdü. Kim tarafından? Firavun'un bülüttüğü o çocuk, genç delikanlı tarafından. o Ortalık tutuştu, işte toplandılar, karar aldılar. Musa öldürülmesine kadar Firavundan karar çıktı. Ama Musa Aleyhisselam da o gün ne yaptı? Mısır'dan kaçtı. Güç yetmeyecek. Beladan kaçmak Peygamberlerin sünnetidir. Yiğitlik ondur, dokuzu kaçmaktır. El firarum yutaq min il murseliin. Taat getirilmeyecek. Beladan kaçmak bütün Peygamberlerin sünnetidir. Bodozlama freni patlamış araba gibi gidilmez. Ki tedbirli olacak Müslüman. Ne diyor? Musazam korktu. Fe asbah fil medineti haifen yeterakka bu. öyle haber bekliyor. Korku içinde şehirde sabahladı. Aslında birinci de iş meydana çıkmadı. Birinci Kıptı'yı öldürdü, bir şey çıkmamıştı meydana ertesi gün kim öldürdü bu kıptıyı firavun soruşturma açtı çünkü firavunun soyundan geliyor kimse bir şey bilemedi ertesi gün aynı adamı Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden olan adam başka bir kıptıyla kavgaya girmiş ikinci gün yine Musa Aleyhisselam'ı görünce Musa Aleyhisselam çok güçlü kuvvetli ya Musa bana gel yardım et Musa Aleyhisselam da dedi ki, yahu sen de ne azgın adamsın, her gün bir kıptiyle kavga ediyorsun ya Ben seninle mi uğraşacağım? Yine de Musa Aleyhisselam, Firavunun tarafına hıncı var ya, o kıptiye de bir tokat sallamak isteyince, bu sefer o beni İsrail'den olan zannetti ki, bu sefer de bana herhalde bir tokat atacak, kızdı bana çünkü, sen de ne azgın adamsın dedi, yürüdü üstüne. Halbuki kendi adamına vurmayacak, yine kıptiye vuracak öbür kıptiye. Ama herif işte, akılsız dost. Baktı geliyor üstüme, o sefer ki ya dün dedi birini öldürmüştün, bugün de beni mi öldüreceksin? Hadi bakalım şimdi. Bu sefer öbür Kıptı anladı meseleyi ki bu öldürmüş dün günü. Firavun zaten onu arıyor, tünü öldüreni. Oradan iş çıktı veydara işte. Hemen birisi geldi, Musa e haber verdi, Firavun'un hanedanı toplaştı, senin hakkında karar çıktı, mutlaka öldürüleceksin. E ben sana nasıl hat ediyorum? Çık, bu şehri bırak. Musa da çıktı, kaçtı. Medyen'e gel. Medyen'de Şuayb Aleyhisselam var. Binlerce yaşı var. Belki 2000 küsur. O kadar yaşlı. Onun yanında cennetten Adem babamızla inen Asa var. Asa Musa Aleyhisselam oradan gelecek. Şuayb Aleyhisselam. Oğulları yok, kızları var. İşte Musa Aleyhisselam geldi oraya ondan sonra. Ya Rabbi dedi bana ne hayır yollayacaksan ben sana muhtacım aç susuz, sus. kaçtı, ya ağacın altına oturdu bak. İki tane kuyu var, bir kuyunun ağzını kapatmışlar, öyle bir kaya koymuşlar, on kişi kaldıramaz. Öbür kuyunun başına toplaşmışlar, bütün millet erkek karı karışı kuyruk. İki tane kız uzakta duruyor. Geldi o kızlara dedi ki, siz niye dedi sıraya girmiyorsunuz. Dediler ki bizim babamız çok ihtiyar bir zattır, Ehl-i Beyt'iz biz. Babamızın gücü yok gelme, erkeğimiz yok buradan su getirmek Biz de erkeklerin arasına girmek istemiyoruz, <gülüyor> bekliyoruz en sona. Herkesin işi bitsin, biz gidelim. Gelin dedi siz dedi, o öbür kuyu vardı, on kişi kaldıramaz üstünde kayayı. Tek eliyle kaldırdı, tuttu kaldırdı. Dediler, verin kovalarınızı, sulanı, sulanı çektir. hadi gidin. Kızlar geldiler, Şuhayb ama erken geldiler. Çünkü her zaman en sonda geliyorlardı. Şuayb Aleyhisselam hemen ki, ''Niçin erken geldiniz, yoksa erkeklere mi karıştınız?'' Bak görüyor musun? ''Biz olsak ne deriz?'' ''Ulan ne uyanıksınız be, erkeklere de omuz atın da en öne geçin.'' ''Sürü önce getirin.'' Bizde ar namus tertemiz, bizde bir şey yok. Şuayb Aleyhisselam diyor ki, ''Erken geldiniz.'' diyor, yoksa erkeklere mi karıştınız? Dediler, ''Yok biz erkeklere karışmadık.'' Bir adam zuhur etti, hiç görmediğimiz bir zat gelmiş. Oradaki bir kuyunun ağzındaki kayayı kaldırdı bize su bizi verdi, bizi yolladı. Aa o zaman dedi, biz ehli beytiz, buna bir ikram, karşılık vermemiz lazımdır. Çağırın da bir yemek yedirelim, misafir. Kızlardan birisi geldi, utana utana. Dedi ki, babam seni çağırıyor, bize su, su çektiğin için sana bir mükafat verecek. O dedi, biz mükafat için iş yapmayız dedi Musa Aleyhisselam. Halbuki açlıktan ölüyor. Karşılık istemem dedi mi? E dedi, gel babama anlatırsın dedi. Giderken, kız önden yol götürür, Musi arkadan, kıza dedi ki, sen dedi benim arkama geç dedi, arkadan tarif et bana, sağa dön, sola dön. Çünkü, önümde gidiyorsun, belki rüzgar senin elbisenin üstüne yapıştırır, belki şeytan şeytanda, şeytan benim gözümü dedi sana baktırabilir. Kadın önden gitmez, sen arkadan bana söyle. Hey, bizim millet hususi arkaya geçiyor, karı bakacak hah gidi ondan sonra da müslüman olacak efendim geldi şuayb aleyhisselamı görünce o muradına erdi Allah'ın peygamberi şuayb aleyhisselam çok yaşlı biri vani dedi kimsin nesin dedi başıma gelenler şöyle şöyle şöyle. korktum buraya korkma dedi zalimlerden kurtuldun dedi Ta buraya firavun ulaşamaz. Neyse, kızların birisi dedi ki, baba dedi buna, bunu bize işçi olarak yanımıza alalım. Sürülele koyunlarımız var, su işimiz var. Biz baş edemiyoruz, sen yaşlandın, erkeğimiz yok. Bu adam çok güçlü çünkü, on kişilik kayayı tek başına kaldırdı. Çok da güvenilir çünkü bizim önümüzde bile, bizi önünde bile götürmüyor. Bizi arkaya geçirdi yani, o kadar güvenilir adam, namuslu adam. İyi dedi, Şahip Aleyhisselam sana dedi, şart koşayım dedi, on sene, sekiz sene benim yanımda çobanlık yapacaksın koyularıma, sekiz sene şart olsun, iki de fazladan, onu Fazl-ı yaparsan, yapmasan mecbur değilsin, kızlarımın birini sana vereyim dedi. Hulusi da peki dedi, sekiz sene şartını kabul ediyorum. Öbür iki seneye de bakalım duruma göre. Yani iki senet duramazsam sen bana kızmasın. Ama sekiz sene şartını yerine edireceğim. Allah-u Alemahane vekil. Allah konuştuğumuza vekil dediler. Tam. Muzaffer Şeyh Aleyhisselam'a damad oldu. On sene çobanlığı tamamladı. Sürülerine baktı. On sene sonra dedi ki, Mısır'da ağabeyim var. Harun Aleyhisselam. Şimdi Harun aleyhisselam af senesinde doğdu. Firavun çocukları kestirirken bir ara sıradan kestiriyor. Her sene tohanı kestiriyor. Bu sefer Beni İsrail'in nesli kesiliyor. Yani Beni İsrail Kıptilerin kölesi. Kölelerin erkekleri bitiyor. İhtiyalları kalıyor. Genç nesil gelmiyor. Firavun kestiriyor. E, Kıptilerin ileri gelenleri Firavun'a dediler ki o sen bu çocuk çoluğu kestiriyorsun ama, bütün ağır işler sonra bize kalacaksa. He? Çünkü neden? E kölelerimizin nesli kesiliyor, yaşlılar iş yapamıyor, çocuklar da sen kesiyorsun, ondan sonra inekleri biz mi sağacağız dediler, kraliyet ailesi. Sen abena inekleri kim sağa, köle gelmiyor. Firavun dedi, doğru diyorsunuz dedi, o zaman dedi, bir sene doğanları keselim, bir sene doğanları yaşatalım. La serseri ne güvencen var ya o afet affettiğin sene doğarsa o çocuk serseri işte <gülüyor> halbuki Mevla da ne yaptı Harun aleyhisselam'ı af senesine rastlattı bir sene evvel doğdu bir yaş büyük Musa Aleyhisselam'u hangi sene rastlattı hususi kesim senesine rastlattı nasıl? kesebiliyor musun, kesemiyor musun bakalım yani hususi kesim senesinde onu Rabbim yarattı ve yaşattı Harun aleyhisselam bir yaş büyük idi Musa Aleyhisselam kırk yaşına geldi. On yani sene kalınca Şahib Aleyhisselam dedi ki, bana müsaade ver dedi, ben de bir ağabeyime Mısır'a bir ziyarete gideyim dedi. Senin kızını da alayım. Peki dedi, artık seni tutamam dedi. asa vardı, değnek. Cennetten gelen asa, Musa Aleyhisselam'a, Şahib Aleyhisselam'a intikal etmişti peygamberlerden. Bu asa'yı da sana vereyim dedi, bu senin çok işine yarayacak dedi. Asa'yı verdi ona. Ondan sonra bir sürü de koyun vereyim sana dedi. Lazım olur. Bir sürü de koyun verdi. Musaçam Mısır'a doğru yola çıktı. Yolda kar tipi fırtınaya tutuldu. Hanımı doğum sancısına tutuldu. Gece karardı. Yol kayboldu. Ne zorlukla. Koyunlar dağıldı. Karda de fırtına. Hanımı doğum yapacak Işık yok, sıcak yok, yemek yok. Bir de mukaddes vadiden geçiyorlarmış meğer, tuva vadisinde. İleride bir ışık gördü. Hanımlar dedi ki sen burada dur da dedi, ben bakayım şu ışığın yanında mutlaka adam olması lazım bunu yakan dedi, bir ışık alırım, sıcak alırım da ısınırız. Bir de gele, gele, gele, geldikçe bakıyor ki ne duman var, ne çatçıt ses var, ne ateşin bak, ne yakam var. Bir ağaç, bir ağaç orada mübarek ağaç Kur'an-ı Kerim'de geçen Müneş-i Şevciratü'l-Mübârak yarı belinden yukarı pırıl pırıl nur parlıyor. Hiç daha öyle şey görmemiş. O anda ona nida edil. ''Ya Musa!'' Ağaçtan nida geliyor. Yani Mevla buyuruyor ama kelamını ağaçtan duyuruyor. Ey Musa, inni ana ke. Ben senin Rabbinim Allah buyuruyor. Faklan alek, çıkart taku ayakkabılarını çıkart at. Mukaddes mahdiresin burada ayakkabıyla durulmaz. Meğer ayakkabıları kebermiş eşek leşinin derisinden imiş. Bilmiyordu ayakkabıların ecisi mi? Attı ayakkabılarını vadinin arkasına. Ben seni peygamber olarak seçtim. Bak orada peygamberlik veriliyor. Şimdi dinle baksana neler vahyedeceğim. Ben Allah'ım benden başka hiç ilah yok. Ancak ben varım. Ancak bana kulluk et. Namazı beni hatırlayasın için kıl. Saydı saydı saydı. Ondan sonra şu elindeki değneği de bir yere bırak. Bir bıraktı bırakır bakmaz. Deynek feyda ya halgetün desem bir ejderha oldu koşuyor oyna ana bu ana musahzem de şaşırdı bu deynek ne oldu ödü koptu Allahu Teala tekbab evladı burada tut onu tut korkma arab bu tutulur mu ya yılan sen öyle dua silah onu tutarken biz onu bast baston kılığına çevireceğiz yine elin oda durken deynek oluyor bırakın cehderam bir de eliniz sağ eliniz sol kolunun altına sok. Soktu. Çıkart. Bir çıkarttı ki her taraf güneşten beter kamaşıyor gözler. Bakamıyor öyle bir nur. Yedi beyza. Beyaz el verdi ona. İstediğin zaman böyle yap. Ondan sonra çıkart. Bütün dünya kamaşır karşında. Kimse bakamaz. Bu ilgisi dedi sana mucize olsun. Çünkü sen şimdi firavuna gidiyorsun dedi. Bunlar lazım olur sana. Evet. Oradan Musa hacam işte dedi ya Rabb'i dedi. Körsümü şerh ile işimi kolay ile dilimdeki peltekliği çöz millet lafımı anlasın. Bana bir vezir yarat, Rabb. Harun'u da peygamber et dedi. O anda Mısır'da Cibril Amin gitti. Abes'i de peygamberlikle müşerref etti. Derken Mısır'a geldi. ile buluştu iki peygamber. E, şimdi Mevla vurdu ki firavuna gidin o ağzı kudurdu e dediler ya Rabbi biz firavuna gidelim ama bizi öldürür bizi keser Mevla sakın korkmayın ben sizinle beraberim işidirim görürüm neyse işte uzun meseleler firavunun kapısına geldiler nöbetçiler kapıda kim bunlar ya Dediler Firavun'la görüşürüz, siz kimsiniz? Söyler! Firavun'un Rabbinin elçileriyiz. Ne? Firavun zaten dünyanın ilahı yahu bu, onun Rabbi de nereden çıktı? Bir de söylediler Firavun da şaşırdı. Kimmiş onlar ya? Bir de geliştiler. Bir de bakar Musa Aleyhisselam, tanımaz mı hari? On senedir kaçak. Yahu dedi ben seni dedi koynumda kucağımda büyüttüm, sen arkadan dedi gittin benim adamlarımı öldürdün, sen neler yaptın, sen ne nankör adammışsın, sen sen şöyle, sen böyle. Musalsem dedi. Ya ben isteyerek yapmadım dedi ve bir attım öleceğine denk geldi. Ondan sonra dedi korktum sizden kaçtım. Şimdi yolda gelirken de Rabbim bana peygamberlik verdi, ben ne yapayım dedi bana git firavuna. Ne kadar açık konuşuyor musun? Ben senden kaçıyordum ama Rabbim üzerine yolladı beni. Dedi bana ki sen benim peygamberimsin git Firavun'a. Ben ne yapayım Gel. Bu senin Rabbin kim oluyor ya? Dedi göklerin yerlerin Rabbi. Arasındakilerin de Rabbi. Millete dedi ki görüyor musunuz dedi. Bu hepten zıvanadan çıkmış dedi yanımdakilere. Benim hanımdan gitti ki Delirmişti. dedi. dedi. doğunun batının Rabbisidir o. O aklın kafan çalışıyorsa inanırsın. Dedi sen benden başka ilah tutarsan seni hapishanelerde çürüdürüm. Dedi senin de babalarının atalan hepsinin Rabbidir o. E dedi Musa Aleyhisselam sana bir mucize gösterirsem de beni hapse atar mısın? E gösterebildiğini göster eğneyi bir bıraktı koca bir ejderha oldu ağzını açtı ağzını bir tarafını sarayın üstüne koydu bir tarafını altına bir sarayı yutabilir koca ejderha firavun öyle bir adam dedi, bir oturma bir deve yerdi 40 günde bir abdese çıkarttı çıkardı herif bir o ejderhayı o şeyi görünce efendim abdest tutamaz oldu sürgün gidiyor. Ya tut şunu dedi zattet dedi ya yıkacaksın buraları dedi ya. Bu nereden çıktı dedi ya? Meğer dedi sen dedi on senede dedi büyük bir büyücü oldun. Koy teyneyi oraya açın ağzını saray yutacak. Böyle de büyücülük nereden öğrendin ya? Bir de elini çıkarttı. Uuu, gözler kamaçu bakamıyor. Ya o dedi tamam tamam çek. Göz gözü görmüyor Nurdan. Elini böyle yapıyor, çıkarıyor. Tamam dedi, sana da abine de dedi dokunma, dokunmaman lazım dedi. Sizi de vereceğim dedi. Sizin hakkınızda bir karar alalım. Hadi çıkın gidin. Yani Musa elçinav, on sene sonra kaçak geldi girdi, Mevla'nın mucizeleriyle artık firavundan dokunulmazlık aldı. Çünkü dokunamıyor, değnekten korkuyor. Yutturu diyor beni sarayla beraber. Buna bir şey yapmayın de. O arada baktı baktı bu bunun işi ne olacak? Dediler ki bu buna ancak büyücüler cevap verebilir. Biz cevap veremeyiz. O zaman büyü, çok ileriydi. 70 bin büyücüyü topladı. 70 bin büyücü bütün dünyadan geldi. Ellerinde malzemeler katırık doluları. Her biri birkaç katır yükük malzeme var. Gözbağcılığı, korkabazlık, büyücülük. Musa Aleyhisselam'la karşılaşmak üzere hepsini sarayda ağırlıyor, yediriyor, yücürüyor gün gelecek işte karşılaştıracak sihirbazdan ileri gelenler dediler ki şu kimle bizi karşılaştıracaksın o adamı bize bir önceden göster tamam dedi gidin bulun onu neredeyse Musa Aleyhisselam da bir yerde uyuyor baston başında nöbet bekliyor büyücüler bunu görünce dediler moralimizi bozmayalım ama bunun gibi büyü değil Niçin? E büyücü uyudu mu dediler, büyüsü bozulur, bunun baston uyurken başını bekliyor, bu nasıl iş? Ama neyse dediler, bu işte büyük para var, denemeye değer. Firavun büyük paralar verecek, yenerseler. 70 bin büyücü! Musa Aleyhisselam'la gün kararlaştılar. Evet, zannediyorum o da aşura günü oluyor. Onda ben öyle rastlamıştım. Efendim, bir vadide, kiralın kurduğu otağını, çadırını, bütün hanetağını ile beraber manzarayı seyredecekler. 70 bin büyücü, Musa tek başına, teynek gelinde gel. Onlar o kadar malzeme getirmiş ki, tır katır dolular, tır dolular böyle. Organlar, halatlar, cıvalamışlar, boyalamışlar, güneşin kuşluk vaktinde böyle bir saldılar orta. Dediler Ya Musa, önce sen mi hünerini at ortaya yoksa biz mi atalım? Dedi ki, önce siz atın hünerinizi bakalım. فَاَلْكَوْحِبَٓا لَهُمْ مُعِصِيَّهُمْ İplerini, urganlarını, halatlarını, değneklerini, çumaklarını, hepsi attılar hünerlerini. Ama nasıl biliyor musun? Büyücülük o zaman zirvede. Gören bakan var, hepiniz kaçarsınız. Çünkü o büyücüler öyle bir hüner koydular ortaya, her taraf yılan ejderha gibi oldu. Bütün badi akıyor böyle. Adamlar hakikaten sanatkar. Yani sihir ilminde zirvedeydi dünyada o zaman onlar. 70 bin tane büyücü. Musa Aleyhisselam bile korktu, gizli gizli. Niçin? E büyücü olmadığı için korktu. Ya ben bunları nasıl çatdıracağım? Ama belli etmedi. İki dağın arası akıyor. ala ala. Biz dedik ya Musa sakın korkma, en üstün sen olacaksın. Vahyettik ona. Belki mavi yemini ge, sahilden diki bir bırak. Tel sana o, bunların bütün malzemelerini yutsun. Bunların yaptığı büyücü hilesidir. Seninki mucize. Seninle büyücü baş edebilir mi? Edemez. Bunları Kur'an-ı Kerim'in kaç suresi de bulursunuz? Şu anlattıklarım, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kıssadır. Kur'an'ı arayın, 6000 bin küsur bakın. Kur'an'da en çok hangi peygamberin kıssası geçer? Musa Aleyhisselam'ın şu kıssası geçer. Bundan fazla hiçbir peygamber anlatılmıyor zaten. Kereşik üslüklerle, fesahatle, belagatla, beyan ile Rabbim açıklıyor. Neyse Mûsâ Aleyhisselam değneği bıraktı Bismillah, bir ejderha oldu, ağzını açtı. Efendim, yetmiş bin büyücünün ne kadar malzemesi varsa hepsini yuttu, yuttu, yuttu, yuttu, çöpe ötme makinası gibi. Hepsini yuttu, ya o kadar dağıt arası dolusu malzeme nereye gitti? Onlar da yine aynı böyle işte. Şimdi Topkapı Sarayı'nda o değnek. Kültür Bakanlığı şu anda onu ziyarete açtı. Bu zamana kadar gizliyorlardı onu. Bu Kültür Bakanlığı şimdi onu ziyarete açtı. Resimlerini de bastı. O asa duruyor. Efendim? Cennetten gelen o asa. İncecik şöyle şey, asa. Geldim bu sancamın eline. 70 bin büyücü birden dediler, ''Amenna bi Rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun.'' Biz dediler, alemlerin Rabbine iman ettik, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik. Çünkü bu iş büyü olsaydı bu adam bizi geçemezdi. Demek bunun işi Allah'a aittir ve mucizedir dediler, hepsi iman ettiler. Firavun küplere bindi. Yahu dedi, benden izin almamış nasıl iman edersiniz? Sen kimsin lan dediler. Cevabın dedi ki o zaman şimdi anlaşıldı ki dedi siz tanışıklı dövüş yaptınız. Size büyük ilmini dedi bu öğretti. Demek en büyüğünüz bu çıktı dedi. Siz dedi ondan ufak oyun oynadınız. O en büyük oyunu oynadı sizi yendi falan. Neticede dedi beni faka bastıracaksınız. Değil mi? Ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sağ el sol bacak keseceğim. Böyle onsa ile benin vidu'nun size hurma tarlalarında Tarı sallandıracağım, hepinizi dedi. Firavun. Onlar ne dediler? قَالُوا لَا عَضْلَيْرَ اِنَّا اِلٰى Hiç zararı yok, biz zaten Allah'a döneceğiz, asarsan as dediler. Ve ne dediler? Biz Rabbimize iman ettik. Fakat sen bizi Allah'ın peygamberine karşı büyücülüğe zorladığın için günaha soktun, as bizi de bari, o günahtan da kurtulalım dediler. Daha ne sözler? Rabbi'sine kafir giden ne ölecek ne dirilecek ebedi cehennemde inleyecek dediler. Mümin olup salih amel işleyerek giden feula en yüce derecelere erişecek dediler. Ne adamlar 70 bin büyücü bir anda arifi billah en büyük evli Allah ve sahabe oldular. Resulullah ve Miraç gecesi cennette onların seslerini duydu. Amenna Rabbil Alemin sesleriyle indi o cennet. Dedi, bu kimlerin sesidir? Firavun'un sihirbazlarının sesidir. Hepsi cennetlik oldular ruhları ne de. onun için ilim ne de olsa hakiki ise yani bir insan bir, şey, bir şeyin ilmini gerçekten yaptıysa onun yol bulması daha kolay olur körü körüne insanlar daha inatçı oluyor bir şey, bir hususta bir ilimde ince araştırması olanların hidayete ermeleri daha kolay olur şimdi o yetmiş bin büyücü eğer yarım yamalak büyücü olsaydılar inanmazdılar neden? Çünkü derler ki bu herhalde bizden büyük büyücü derdiler. Ama o yetmiş bin büyücü büyünün zirvesinde olduğu için ilandılar, bu yüzden bu bizden ileri büyü yapamaz demek ki buradan ileri mucize var dediler. Onun için yani ilmin faziletine delildir. Ondan sonra Musa aleyhisselam hepten rahat etti. Beni İsrail ümmetiyle beraber evlerinde namaz kılıyorlardı. Evlerini kıbleye doğru yaptılar. İbadetlerini evlerinde yapıyorlar. Epey zaman sonra Rabbimiz bir gece vahyetti ya Musa. Bu gece sana inananların hepsini topla, şehirden çık. Bütün köleler, cariyeler, çoluk, çocuk, ihtiyar. Bütün ümmetini topla. beni İsrail'in hepsini, gece yarısı onlara söyledi. Efendim gecenin şu saatle çıkacağız, birbirinizin kapısını çalın, kimse evde kalmasın, birbirini uyandırın. Anlaştılar, gece yarısı çıktılar. Şeye de, firavun hanedanından da Allah birini gebertti. Onlar da cenaze işiyle uğraşmaktan bunların kaçtığını anlayamadılar. Bir düğün, düğün bahane ettiler, bir gün evvelden her bir köle kendi hizmet ettiği Kıptilerden ağasına ''Yarın bizim düğünümüz var, bize ziynetlerinizi yani altınlarınızı emanet kölelerin kölelerin, cariyelerin hiçbir altını yok.'' Her gezde kendi ağasından altından emanet aldı, düğünde takacaklar sonra geri verecekler. Daha bir daha nerede geri, Firavun'un hanedanı ertesi gün boğulacak zaten, bütün altınlarla beraber kaçtılar. Musa aleyhisselam ümmetinin önünde, Denize dayandılar. Firavun bir anladı ki sabah oldu, o arıyor kölesini yok, bu arıyor kölesini yok. Bak nerede bunlar? Hiçbir tane köle yok. Hemen orduyu topladı. 1 milyon bin kişilik ordusu vardı dünyada o zaman, 4-5 bin sene evvel. 1 milyon bin, hepsi delikanlı eli silah tutan, hepsi erkek at üstünde. Musa Aleyhisselam'ın medinde bir tane ata binen yok. Düştüler peşlerine, uuuu, dumanından yani geçilmiyor. Tam denize dayandılar, işrak vaktiydi, sabah işte işrak oldu, Firavun arkadan ordusuyla kavuşuyor. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Beni İsrail, onlar da ne mızıkçı millettir, Yahudi milleti. Onlar da dediler, ya Musa, gördün mü şimdi başımıza ne bela açtın? Niye? Biz hiç olmazsa Firavun'a kölelik yapıyorduk, iyi kötü geçiniyorduk. Şimdi bizi isyan ettirdin, bizi hepimizi kestireceksin. E niye? E önümüz deniz girsek boğuluruz, arkadan da Firavun yetişiyor. Şimdi bizi kim affedecek? ''Tedikaalekella inne mei yarabbi seyyidin'' ''Yahu korkmayın'' dedi. ''Onlar bize yetişemezler, Rabbim benimle beraber, o bana yol gösterir.'' Yahu nerede yol gösterecek? Önün deniz, arkan düşman. Hemen o anda Musa'ya vahyettik aleyhissalâhu Asa'yı denize vur! Bir vurdu denize asa'yı. فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالتَّوْدِ الْعَظِيمِ Beni İsrail 12 kabileydi. Yakup aleyhisselâmın 12 oğlu var. Yusuf aleyhisselâmın 11 kardeşlik, bir de o 12. Her kabileye Mevla denizde bir yol açtı. Asa'yı vurur vurmaz, Kızıl deniz 12 yola yarıldı. Denizin sağın solu, yolların sağın solu böyle aynı buzdan dağ gibi duruyor. Su durur mu? Mevla suya dur dedi mi duruyor? İki taraftan su duruyor, denizin dibi açıldı. O anda Rabbim bir rüzgar yolladı, bir de güneş açtırdı. Denizin dibine sanki su değmemiş, kupkuru yaptı bir anda. Hadi yürüyün! Bu beni İsraila acayet e millet, herkes girdi bir yola... Şimdi diyorlar ki muzak öbür kabile nerede? Ya onların da yolu var kendilerine göre gidiyorlar. Ya biz birbirini görmeden gidemeyiz ya onlar boğulduysa. Dedi ya Rabbi bunlar ne kötü huylu bir milletmiş. Bu ne biçim ümmetmiş ya Rabbi sen bana yardım eyle. Mevla vurdu deneyiyle vur sağda solda sudan dağlar var. Pencereler açayım. Deneyi vurdu yerlerden pencereler açtı. Suyun içinden şeffaf görüyorlar birbirini göre göre gidiyorlar. Kızıldeniz geçiyorlar. Ayakları suya değmedi. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde bunu zikretti? Firavun arkadan geldi bir de manzaraya bakar ki deniz yarılmış 12 yol bunlar gidiyor. Ne yapsın şimdi? Yağmasan da kürle. Dedi ki yahu dedi görmüyor musunuz dedi deniz benim heybetimden yarılmış kaçak kölelerime yedeceğim diye. At bakalım da. At. Firavun fakat Ondan sonra fakat girmiyor denize. Atını dizginliyor Nücün? Ya bu Musa'nın açtığı yol bana yarar mı tabi? Orada da bir hesap var. Duruyor, duruyor, duruyor. Mevla da istiyor ki onu oraya soksun. Musa aleyhisselam da tam karşıdan çıktı ümmetiyle. Musa aleyhisselam da istiyor ki deyneyi vurayım da, sular kapansın da. Firavun gelemesin. Mevla vürekü vetrukil Ya Musa sudan ne istiyorsun? Denizi bırak öyle. Yollar dursun. Ya Rabbi yollar durursa bu gelir karşıya geçer yahu kapatırsan şimdi o denize girmez karşıda kalır yaşar firavun yaşarsa sen rahat edemezsin ben istiyorum ki o yollara o da girsin ki yolda boğayım onu sen sana ne sen bırak yolları İşte bizim aklımızın ermedi hesaplar varmış değil mi bu ne derstir anlayanlar için ondan sonra düşman geldi firavun gidi. Cebrail aleyhisselam geldi bir dişi ata binmiş Öyle bir dişi at ki, erkek atın canının çekeceği bir dişi. Firavun atı da erkek at. Firavun imkanı yok, yola girmeyecek denize. Bunun üzerine Cebrail Açam geldi atına, atının arkasını Firavun'un atının burnuna sürdü. Yanından teğet geçiyor. Firavun Cebrail Hacamı görmüyor hiç. At atı görüyor. Bak Rabbim ata ata gösteriyor. Firavun'a Cebrail Açam'ı göstermiyor. Biriden at şaha kalktı dişinin peşine. O girdi yola ya bu da girdi. di. Firavun bu hatanı oldu tutamıyor onu. Durur mu da? Düştü becine yola Firavun da mecbur girdi yola Atlanbera. O sonra baktı ki iyi gidiyoruz ya. Gidelim. Mikael Aleyhisselamla İslahvil Aleyhisselam da ordunun ortasında birisi arkasında, ordudan görünmüş kılığında gidip diyorlar ki çabuk girin çabuk girin kimse dışarıda kalmasın. Firavun yarı yola gitti siz daha dışarıda kaldınız geçemeyeceksiniz karşıya tahrik teşvik hepsinin içine doldular Musa Azam ümmetiyle beraber böyle karşıdan seyrediyor Rabbim diyor ki sizin gördüğünüz yerde gözünüzün önünde nasıl boğdum düşmanınızı tam firavunun ordusundan bir tane dışarıda kalmadı hepsi denize yola girer girmez o dağ gibi suları saldı müsterine hepsi kaldı kızıldenizin diplerine hadi bakalım bir milyon altı yüz bin Kıçı bir anda ne oldu? Helak oldu gitti. Aynı Allah duruyor mu durmuyor? Mu? Evet. Öyleyse ona güvenelim. Firavun ne gün boğuldu? Aşura gününde. Musa a.s. ne gün kurtuldu? Aşura gününde. İnşallah Müslümanların kurtuluşu da yakın. Ondan sonra efendim, Aşura günü öyle büyük gündür ki daha çok uzun anlatamayacağım. İdris aleyhisselam ve öle Aşura gününde dördüncü gök semaya çıkarttı. İdris Aleyhisselam Ezra Aleyhisselam'a çok salavat getirirdi. Dua eder Ezra Aleyhisselam dedi Ya Rabbi bir izin verirsen bana şunu bir ziyaret edeyim. Geldi ziyaretine görüşürlerken dedi ki Ezra Aleyhisselam'a ne olur dedi bir canımı al da sonra geri verirsin. Şu ölümün tadına bir bakayım ya. Ya dedi öyle rastgele adamı öldürebilir miyim ben Allah'tan izin almakla sor dedi. Mevla dedi ki al canını bakalım. Bu anda canını aldı biraz ölü kaldı sonra dirildi. Ruhunu geri verdi. Ölümün tadını tatmış oldum. Ondan sonra Mevla'nın izniyle dedi gökleri bir dolaşalım. Cennet, cehennemi bir görelim. Yine Mevla'nın izniyle evvela cehenneme gittiler. Oradaki azapları gördü. Oradan çıktı cennete girdi. Uzun kıssanın kısasını anlatıyor. Cennete girince dedi daha çıkmıyorum dedi. Ya dedi Cebrail Aleyhisselam, sen nasıl cennetten çıkmıyorsun? Daha dünyada öleceksin, gömüleceksin, dirileceksin. Seninki gibi bir şey biz daha görmedik. Ya dedi her küllü hepsinde hakikatülmü her canlı ölümatma. ben tatmadım mı dedi. Tat. Peki herkes cehennemden sırat köprüsünün üstünden cehennemi geçip geldi kimse? E, ben geçmedim mi din? Geç. Peki cennete girdin. Mevla vurmadı mı ki? Ve Maamun abi muhrecin ciren daha çıkmayacak. Ey Rabbim dediler biz bir şey anlamadık bu işten. Mevla ki bir İdris kulum benim iznimle cennete girdi benim emrimle daha çıkmayacak. İdris aleyhisselam, dördüncü kaç semada makamıdır ve mübarek cennet halindedir semada haydır, diridir evet iki peygamber gökte ikisi yerde diri yaşıyorlar, dört tanedir gökte olanların birisi İdris aleyhisselam birisi İsa aleyhisselam, o ikinci kaç semada o inecek zaten, onu bekliyoruz İnşallah nüzülü yaklaşıyor ondan sonra İki peygamber de yerde diridir. Birisi Hıdır, birisi İlyas. Evet. Hıdır Aleyhisselam denizlerde, İlyas Aleyhisselam karada. Ara sıra buluşuyorlar, görüşüyorlar. Her sene minada, haç mevsiminde haç yapıyorlar. Birbirinin başını tıraş edip ihramdan çıkıyorlar. Ya mübarekler. Onlarla da görüşenler var. Allah'ın dostları görüşüyorlar. Sâhidu billâh. Ve zikur fil kitâbi اِنَّهُ <gülüyor> كَانَ Yüce mekana kaldırdık Allah buyuruyor. İdris aleyhisselam aşure günü kaldırıldı. Ondan sonra Eyüp aleyhisselam duydunuz hasta oldu değil mi? Ne kadar hasta oldu? Bütün dünyanın hastalığı ona bindi. Her Herkesin hastalığı kadar o ağrı çekti. Öyle sancılar, öyle ağrılar, öyle yaralar, öyle... Yani biz hiç dayanabilir miyiz acaba ya? O nasıl dayandı ya? Mevla bu inna ve cedin Biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel abd ne güzel kuldur. Mevla'nın beğendiği kula bak. Bizde hiç sabır yok. Ora mı ağrıyor bura mağarıyor. hemen başlarız yaykaraya. Bu kadar hastalık çekti belki 20 sene 30 sene. Sonra da dua etti. Estaizu billah. Ve yu da rabbahu rabbi innii il masniyyd dur wa da فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِيهِ مِنْ بُرِّهِ وَاَتَيْنَا وَهَلَا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَبِدِينَ sallallahu alaihi wa Mevla buyurdu ki ayağını yere vur aşure günüydü aynı böyle yarınki gün aşure günü hep o gün vurdu ya ayağını yere soğuk su çıktı bu soğuk sudan dedi hem iç hem yıkan içti içindeki hastalıklar geçti yıkandı derisindeki hastalıklar geçti safa sağlam taptaze hayat bul Allah'ım bize de mübarek yarınki aşure günü hürmetine taze hayatlar gençlikler kuvvetler sıhhatler afiyetler inşallah takdir eylesin Şifaya ağabeylesin bütün hastalarımı uzun kısalar, kısaca özetlemek gerekir İsa Aleyhisselam göklere aşure gününde kaldırıldı İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu 3 sene peygamberlik yaptı, Yahudi milleti kıskanç millet, İsa Aleyhisselam'a harbaştı, anasına iftira taktı, kendine iftira taktı en sonunda İsa Aleyhisselam bir beddua etti, anasına babasız doğduğu için anasına fuhuş yaptı dediler İsa Aleyhisselam'a veled-i zina dediler bu Yahudiler, melunlar İsa Aleyhisselam da bir beddua yaptı. Ya Rabbi dedi, bu anama bana iftira edenleri maymuna domuza çevir. O anda gençlerin maymun ıhtiyarları domuz oldu. Yahudilerden bir kabile bir anda domuza dön. Bunu duyan Yahudi komutanları o zaman dediler ki, bu adam yaşarsa bizim başımıza bela olur. Bunun bedduası tutuyor, herkesi çevirecek. Bunu öldürelim, karar ettiler. 12 bin Yahudi İsa Aleyhisselam'ın havarilerle beraber durduğu evi sardılar. Uzun kıssaları var. Şimdi altıncı ciltte yazıyoruz Ruhul Furkan'da bir de ararsanız Ali İmran suresi zannediyorum üçüncü ciltte bulursunuz biraz tafsilat havarileriyle beraber bir evde dururlarken uzun kıssaları var on iki bin Yahudi kapıya geldiler bir tanesini içeri yolladılar İsa'yı öldürmek için Mevla Cibriyem'i yolladı Evin penceresinden İsa Aleyhisselam'ı aldı, köklere kaldırdı. 33 yaşında göğe çıktı. İsa Aleyhisselam göğe çıkınca Rabbim ona melekler gibi kanat taktı. Vücuduna tüy giydirdi, bütün tüylendi böyle melekler gibi güzel kılları var. Ondan sonra ondan yemenin içmenin lezzetini, şehvetini kesti. kesti. İsa Aleyhisselam şimdi aynı melek gibi arşın etrafında tavaf yapıyor mübarek ama yeniden inecek Buhari'de hadis var Müslim'de hadis var bütün kütüb Sitte'de hadis var Kur'an'da işaretler var Kıyamet alameti inecek İsa'cim indiği zaman işte aynı o 33 yaşındaki şekliyle inecek Şam'daki Emevi camisinde beyaz minareye inecek Hazreti Mehdi ona hizmet edecek Ashab-ı ona hizmet edecek Peccal onu görünce tuz suda eridiği gibi eriyecek onun zamanında bütün dinler yok olacak, ancak İslam kalacak Allah Allah. müjde kesin kainatın efendisi haber verdi bunu, o ne buyurduysa vallahi öyle olacak gözüme inanmam ona inanırım sağlam hadisler, en sağlam kaynaklar evet ve evlenecek çocuğu olacak, 40 sene dünyada kalacak sonunda vefat edecek Resulullah Efendimiz'in yanında kendine ayrılan mezara defnedilecek. Hz. Ebubekir Hazreti Ebu Hz. Ömer mahşere iki peygamberin arasında dirilecek. İsa yeri Hücre-i Saadet'tedir. Şimdi göktedir. İşte göklere kaldırıldığı gecen gün, Aşura günüydü. O adam girdi içeri, elinde cehirli hancat, arıyor İsa Aleyhisselam'ı, havarilere bakıyor, soruyor, yok, nerede? Bir de çıktı dışarı dedi, ''Ya bulamadım İsa nerededir? Kapıda bekli. O anda Rabbim onun başını İsa Aleyhisselam'ın başına çevirdi. O öldürmeye gelen adamı. Kafası oldu İsa Şimdi çıktı Yahudilerin yanına diyor ki ''Nerededir bulamıyorum?'' E dediler ''Sensin ya.'' Hemen bunu aldılar çarmıha geldiler astılar. Ondan sonra dediler ki ''Ya bu İsa ise arkadaşımız kayboldu. Bu arkadaşımız İsa nerede?'' Bir de baklar yüzü İsa'nın yüzü, bir de baklar bacakları bizim arkadaşımızın beden açığa. Lan bu iş nasıl oluyor dediler, karıştı kaldılar. Mevla onun için buyuruyor, Yahudiler, Hristiyanlar hala ihtilaftalar. Kimisi diyor Allah'ın oğludur, kimisi diyor üçüncücüsüdür, kimisi diyor asılmıştır veledisinin adı. Ben diyorum ki Allah buyuruyor, benim kulum ve rasulümdür, göklere kaldırdım. Kıyamete yakın indireceğim. Ben rafa'ahu allahu Allah'ın o kendine yükseltti Allah mekandan münezzele tabi semaya ikinci kat cemağı Miraç hadisinde Bukhari'de peygamberleri ziyaretler Rasulullah Efendimiz İsa aleyhisselam'la nerede merhabalaştı? İkinci kat cemağı da derste anlatıyorum En büyük mesela aşure günü ne oldu? Aşure günü en mühim mesele Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi Dağı'na o gün kondu Aşure çorbasını kim pişirdi ilk? Nuh aleyhisselam öyle mi? Dünya deniz oldu, 950 sene Nuh aleyhisselam dine davet etti. 950 sene sır peygamberlik yapmış, kapı kapı gece gündüz dolaşmış, Allah'ın tevhidine çağırmış. 950 senede 8 kişiye iman ettirebilmiş. İki hanımı vardı, biri kafireydi. Dört oğlu vardı, biri idi. En yakınlarından da dertliydi mübarek. Her karısı bile diyordu bu deliye mi inandınız, bu, bu benim kocamdır, delinin biri sonunda vakti yollayacak Rabbimiz Cibril yolladı mühendis olarak ilk gemi projesini Cibril çizdi Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki şuraya tak şuraya çak dünyada hiç daha gemi diye bir şey yok Nuh Aleyhisselam gemi yapmayı ne bilsin Cibril'in göstergesiyle gemini yapıyor deniz su diye bir şey yok o inkar eden alaycılar geliyor diyorlar ki ya peygamberlik tutmayınca marangozluğa döndün değil mi diyorlar Niye? Ya deniz buraya gelmez, bu denize gitmez. Burada geminin ne işi var? Nuh Aleyhisselam da diyor ki, deniz buraya gelecek diyor. Mevla öyle buyurdu. Gemi bitti, bunlar geliyorlar. Gece yarısı geminin içine pisliyorlar. Affedersin, gemiyi tuvalet olarak kullanıyorlar. Ondan sonra Mevla bunlara bir uyuz hastalığı verdi. Kaşınmaktan ölüyorlar böyle. Bütün inkar edenlere bir uyuz verdi. Uyuzu biliyor musun? Kendi tırnağıyla kendini deşer böyle. Böyle. Bunlardan birisi bir gece yine öyle uyuz uyuz gitmiş Nuh Aleyhisselam'ın gemisine gece pisleyecek. Her taraf pislik içinde. Daha gemi faaliyete geçmedi yani yapılıyor. Sen o arada bir ayağı kaydı düştü mü pisliklerin içine? Düşünce baktı ki uyuzu geçti biraz. Ertesi gün millet bütün uyuz olmuş. Dedi ki yahu. O pislikler dedi, hep uyuzat edip birebir geliyor. Ben geceden beri kaşımıyım. Mevla nasıl kendi pisliklerini onlara temizlettirdi, geldiler herkes sürünüyor pisliklere uyuzdan kurtuluyor diye. Sonunda da ne oldu biliyor musun? Pislik kalmadı da gelmiş tahtaların arasını karıştırıyorlar ki uyuza şifa diye. Vallahi Rabbim var ya adama pisliğini yedirttirir ha. Kavurluk yapmasınlar. Tamam mı? Tamam. Bak öyle yaptı Nuh aleyhisselamı inkar edenlere. Neler yap? Bir nene var idi. Nuh Aleyhisselam'a süt getirirdi. Süt sağdı getirirdi. Dedi ki bu gemiyi niye yapıyorsun? Dedi ki dünya teniz olacak, bu gemiye binen kurtulacak. O zaman beni de unutma dedi. Ben dedi uzaktayım, bana da bir haber yolla dedi. Koca karı. O koca karının yeri de hala rivayetin Tursa'daki Ulu Cami'nin yeriymiş. O da orada durmuş. Ondan sonra tefsirde öyle geçiyor. Acayip iş. Dünya tufan oldu. Altı ay sular en büyük dağları açtı tüm gavurlar boğuldu nene çıktı geldi Nuh Aleyhisselam unutmuş neneyi aa nene sen yaşıyor musun ya dedi ne zaman gemiye bineceğiz ya biz indik dedi gemiden ya ya o dedi bir gün benim ineklerin ayağı yaş geldi meğer o gün müydü acaba dedi Rabbim ineğine bile o çünkü peygambere süt getiriyor o inekten tabi evlat ne anladınız müslümanlar İrade kudret Allah'ın elinde bir Dünyayı denize eder de Müslüman'ın ineğine ine bile dokundurmaz. Doğru dürüst Müslüman olalım. Ancak Allah'a sığınalım. Ancak Allah'a güvenelim. Tufan olur. Senin Rabbim kılına değil hayvanla bile dokundurmaz. İşte o nenenin misali. Neyse Rabbim buyurdu ki ey Nuh. Bütün dünyanın hayvan nesli kesilecek onun için her hayvandan iki çift al. Fareye varıncaya kadar, fare var ya o fasık işte, o gemide bile rahat durmadı, gemiyi deliyor, kemiriyor. Bütün hayvanlardan aldı, ceylanından, aslanından, filinden, kaplanından, sineğinden, karıncasından. Bütün hayvanlardan, bir erkek bir dişi. Kur'an'da Rabbim emretti ona işte. Yani Kur'an'da beyan ediyor tam o zaman Kur'an yok. Tabi kelamı ı kadim, ezelidir. Ne buyurdu? Sen de bin, ancak inananları bindir, inanmayanlar binmeyecek, hepsi boğulacak. ya Rabbi benim hanım ne olacak? O inanmazsa o da bu olacak. E benim bir de oğlum var. Bana oğlunu karını sorma dedim evla. Zalimler hakkında bana söz açma. Hepsi bu olacak. İnanmayan senin ehlin değil. Anam baban olsun. Bunun üzerine nereden belli olacak tufanın başladığı? Tandırdan su çıkacak. Tandır nedir nedir? Her daim yemek pişen, ateş yanan yerdir. Rabbimin içine bak, o devamlı ateş yanan yerden suyu kaynatacağım diyor. Pınar gibi tandır fışkıracak. O zaman turfan başladı. Bir de tandırdan bir su çıkma başladı. Hadi gemiye. Hepsi bindiler gemiye. Nuhal oğlu binmiyor. Oğlum gel bin gemiye yani iman et. Dedi baba şu dağa çıkarım dedi. O dağa beni korur dedi. Su kadar çıkamaz ki. Dedi oğlum Allah'ın acıdıklarından başka kimse kurtulamayacak. O anda bir dalga geldi. Oğlu gözüm döndü boğuldu gitti. Ne yapsın? 40 gün yerde ne kadar kaynak varsa hepsi fışkırdı. Gökte nasıl su boşalıyor? Bir nefes durmuyor. Kırk gün sular yerin suyuyla gölün suyu birleşti. Nasıl oldu? Bütün dünya böyle yerden kaynıyor, kökten yağıyor. Dünyanın en yüksek dağının? Himalaya var mı? Neresi? Üstüne 18 arşın su çıktı. Helikopterle gelseniz dünyadan bir sivri uç göremezdiniz. Tufan. Şimdi bile kavurlar ne yapıyorlar? Cudi Dağı'nda kemiği arıyorlar. Kavurlar arıyor. Çünkü bu Tevrat'ta da yazıyor, İncil'de de yazıyor, Zebur'da burada da yazıyor, Kur'an'da da yazıyor. 104 kitap yazıyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bu kıssasını Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün sayfeler ve kitaplar yazıyor. Ondan sonra Neticede altı ay Recep ayında gemiye bindiler Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülitçe, Muharrem Kaç ay? Altı ay Hep gemide kaldılar Artık azıklar nevaleleri de bitmek üzereydi Dünyada bir yavur kalmadı Bütün dünyada kafirler temizlendi Nuh Aleyhisselam ile beraber bir var, seksen kişi kurtardı, Biri var, sekiz kişi kurtardı. Üç oğlu Sam, Ham, Yâfes. Türkler kimden gelir? yafesten gelir. Hep bütün alemin, bütün insanların ikinci babası kimdir? Nuh Aleyhisselam. Birinci baba Adem Aleyhisselam. İkinci baba Nuh Aleyhisselam. Çünkü bütün zürriyet nereden geliyor? Onun üç çocuğundan, Sam, Ham, yafes Bu itibarla, مولابو نستعد بالله وقيل يا رضب العمائك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر مستوى Yerlere dedim ki suyunu yut, köklere dedim ki suyunu tut. Sular eksildi, dağlardan hafif çekildi, kemi Cüdi Dağı'na yerleşti. Türkiye dediğimi Cüdi Dağı. Ve o zaman nedendi? Salim Allah'a ortak koşan kavimler kahrolsun, rahmetimden uzak olsun, hepsi geberdi gitti. Dünyada bir şey kaldı. Uzun kıssaları var, kısa kısa anlattım işte. Neticede O Aleyhisselam Cüddi Dağı'na indi, millete ne dedi? Şu azıktan, nevaleden, erzaktan ne varsa getirin. Getirdiler mercimek, nohut, buğday çubuğu, onlarla ne yaptı? Aşure çorbasını, aşure günü, yarınki gün pişirdi ve Yediler. Yine Aşure günü Adem babamızın tevbesi kabul oldu, Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıldı, yasak ağaçtan yediğinden utanmaktan yüz sene göklere bakamadı, ağlamaktan ot bitti Sonda Sonunda ki ya Rabbi Muhammed'in hakkına beni affetmez misin sallallahu aleyhi ve sellem dedi sen Muhammed'i nereden bilirsin sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Rabbi beni cennette yarattın baktım arşta levhte hennetin kapılarında, arşın direklerinde la ilahe illallah muhammedur rasulullah yazılı gördüm o zaman anladım ki sen kendi isminin yanına en sevdiğinin ismini koyarsın oradan tanıdım dedi evet o senin zürriyetinden gelecek son peygamber olacak onu yaratacak olmasam ey adem seni de yaratmayacaktım hadi seni onun hürmetine affettim aşure günü tövbesi kabul oldu Süleyman aleyhisselamın mülkü saltanatı elinden çıktı mührü kayboldu Cinler tarafından vesaire. Sonunda yine aşure günü mülkü yade oldu. Yunus Aleyhisselam balığın karnından aşure günü kurtuldu. Ümmetine vazetti etti dinletemedi. Sonunda dedi azabınıza üç gün kaldı dedi. Sonra kendi dedi, karar etti. Ben bunların içine kalırsam Allah bunlara gelen azaptan bana da vurdurur iyisi ben kaçayım dedi halbuki Rabbin sana azap eder mi sen onun peygamberisin sorsana izin alsana izin almadan kaçtı işte milleti bırakmak cemaati bırakmak böyle ben niye bırakamıyorum sizi balın karnına düşeceğimden korkuyorum sıkılıyorum bazı sıkıntı geliyor diyorum kenara çekileyim köşeye çekileyim yangel yatayım hastayım ustayım ortalık karıştı şudur budur ona diyorum ki balın karnına düşersin sonra kaçaklık yapılmaz vazifeden kaçamayız ortadayız Allah muhafaza ediyor bizi elhamdülillah. elhamdülillah bunun üzerine sizlerin duasıyla bu gece çok dua edeceksiniz inşallah. inşallah yarın gün çok dua edeceksiniz inşallah İsmen bu fakire bu cemaatlere zarar ceval gelmesin Allah devam çabak versin İnkıta uğratmasın, kestirmesin, engellettirmesin engelleri rical eylesin, yardımcıları ziyade eylesin isbabını halke eylesin bizim ancak Allah'ımız var Celle Celle. sizin de dualarınız, himmetleriniz var Ondan sonra deniz aşırı kaçayım dedi, azap bana hiç dokunmasın, gemiye binecek, bindi gemi. O zaman Allah'ımızın adeti, mucizesi şöyleydi, bir köle ağasından izinsiz kaçarsa yelkenli gemi denizin ortasında çakılır kalır, rüzgarı keser. Kim kaçaksa onu denize atmadan onlar denizin ortasında kalır. Hadi bakalım, gel der, gel der. denizin ortasında rüzgar kesti, kazık çaktı. Ya ne oluyor, içimizde bir kaçak mı var? Baştan kontrol ediyorlar yani. Kimsenin kaçak bindirmemek için. E, İçimizde kaçak olmaması lazım. Ama var. Gidemiyoruz ileri. Bir kura çektiler Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Ya dediler nur gibi zat ayıptır. Biz bunu nasıl atacağız? Bu dursun. Bir daha kura çektiler. İkinci de ona çıktı. Üç dediler ona üçüncü de çıkınca Yunus Aleyhisselam dedi ki ben anladım dedi. Ben Mevla'dan izinsiz ümmeti bıraktım kaçtım dedi. Ben kaçacağım atım dedi. Dedi ne bircin başına ne gelenecek? Mevla Teala balıklara vahyet, Yunus kulumuz geliyor, hazırlıklı olun. O Yunus balıkları, adını oradan alıyor ya, irili ufaklı, kayyon etrafına toplandılar. Büyük balıklar, kurulu, kibirli nasıl olsa bize nasip olacak. Küçük balıklar, onlar da acaba bana nasip olur mu diye heyecandan böyle bekliyorlar. Yunus Aleyhisselam atlar atlamaz benzer, bir küçük Yunus balı. küçük dersem benim gibi üç tane alır tabi. Yani o büyükleri kemik kadar oluyor balinus Yunuslar. Yani o zamanki nesil tabi, şimdi bile belki balinalardan kemi kadarları var. Efendim, hemen bir yuttu Yunus Aleyhisselam'ı, küçük bir balık uyanıklık etti, büyük bir balık da kızdı. Sana mı düştü dedi bu, o da onu yuttu. Ya Yunus Aleyhisselam kaldı iki balığın içinde. Bir de denizin içinde, bir de gece oldu hava karardı. Ay kim duyar? Kime seslenebilirsin? Kim duyar? İstig' <gülüyor> du bil lah. Verenun ilzab murabb al fadna illa qadir <gülüyor> aleyhi fana فلا دع في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَٰلِكَ نُرْجِلْ مُؤْمِن۪ينَ Yunus kulumuz ne bilsin başına ne gelecek ümmetine kızdı gitti ondan sonra balığın karnına düşünce karanlıklar içinde bize seslendi. Dört karanlık küçük balığın karnının karanlığı. Karnına düşmüş Mevla balığa vahyetti bu Yunus kulumu sana hazmetmen için vermedim. Sakın hazmetme ha balık hazmetmiyor onu. Mideler kimi dinliyor? Bizim midemiz bizi mi dinliyor? Allah'ın Hazmetme dediğimi hazmediyor mu mide? Dokunma buna. Küçük balığın karnının karanlığı, büyük balığın karanlığı, denizin karanlığı, gecenin karanlığı, o kadar karanlık ilerinde. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ancak sen varsın, seni tenzih ederim. Sen beni balığın karnına atmakla bana zulmetmedin. Ben kendime yazık ettim. Niçin ümmetimi terk ettim? Bu tesbihe devam etti. Mevla böyle ki biz hemen onun tesbihini kabul ettik. Duasını kabul ettik. Onu o sıkıntıdan kurtardı. Bir ayet kırk saat, bir ayet 40 gün balığın karnında kaldı. Vücudu pelte pelte olmuş artık. Mevla vahyetti. Büyük balığa, küçük balığı kus. Kustu. Küçük balığa vahyetti. Getir Yunus kulumuzu kıyıya çıkart. Getirdi kıyıya onu bıraktı. Onu o sıkıntıdan kurtardı. Fakat öyle bir zayıf duruma düştü ki sinekleri bile kaçıramıyor o pelte pelte olmuş vücudu sinekler öyle bir üşüşecek başına ki yani hemen Mevla buyuru ve enbetne aleyşe canı ben onun üzerine bir kabak ağacı bitirdim sahilde hemen bir kabak ağacının yapraklarıyla onu kuşattım kabak ağacının yaprağına sinek gelmesin diye sinek hiç gelmez kabak ağacının yaprağına onu çevirdim onlar, aldım muhafazayı ondan sonra bir keçi yolluyor ona Rabbim her gün. keçi sütüyle besliyor, besliyor besliyor hadi git ümmetine ya Rabbi benim ümmeti melak olmadım, hiçbir peygamberin ümmeti azabı görüp de azap geri dönmedi. Ancak Yunus aleyhisselamın ümmeti azabı gördüğü halde azap geri döndü. Niçin? Peygamberleri onları bıraktığı için Allah acıdı onlara. Onlar da birbirinden helallık aldılar, kuzuları koyun analarından ayırdılar, meleştirdiler, çocukları ağlattılar. Azabı görünce iman ettiler, Yunus Aleyhisselam'ın evine sığındılar, Yunus Aleyhisselam'ı bulamayınca çok üzüldüler, mevladı onları bağışladı, azabı geri çevirdi. Yunus Aleyhisselam'a dedi ki, hadi git medine yüz binden fazla ümmetin seni bekliyor. Bir kişiyi inandıramamıştı kaçarken, bir de döndü, hepsi imanlı, onu bekliyor. Bu ne nimet oldu ya? Burada mesele nedir? Mü'minleri de böyle kurtarırız diyor, aşure gününde. Şimdi müminleri neyle kurtarırız? Bu tesbih Yalnız dikkat edin. <gülüyor> Eğer Yunus kulumuz, Allah'ı zikretmeye, tesbih etmeye evvelden beri devam etmeseydi, balığın karnındaki tesbihini kabul etmeyecektim. İnsanların dirileceği güne kadar balığın karnında bekletecektim. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi balık olacaktı. Ama o evvelden beri tesbih ettiği için başı sıkışınca ona yardım ettim diyor. Firavun, olurken ne dedi? ''Amen tu enneulâ ilâhille li dâhamet bi'benu ''Ben de iman ettim.'' dedi. Mevlana burada, ''Aa ''Şimdi mi?'' Yunus aleyhisselam balığın karnında Allah seslendi. Mevlana burada, ''Hemen kabul ettim.'' Niçin? Eskiden beri tesbih ediyordu. Onun için Müslümanlar, size devamlı söylüyordum, rahat zamanlarımızda zikre, tesbih et, duaya sarılalım. Başımız sıkışınca, ''Ya Rabbi'' dedik mi? Hemen yardım gelecek inşallah. Ama o kime gelecek? Rahat zamanında şarkı, türkü, film, tiyatro, zikir yoktu. yok, ondan başı sıkıştı mı ya Rabbi? O zaman firavun gibi olursun. Sen de şimdi mi der Mevla? Müminleri böyle kurtarırız. İki rekat namaz kılın. Hacet namazı bu gece ve yarın kılarsınız. Bildiğiniz surelerle kılın. İkinci rekatın son secdesinde 41 kere hafif parmağınızla sayın. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. Ma min makrubin en yeul bihadhihi duaya ila sujid Hangi sıkıntılı bu duayı okusan mutlaka kabul olur. İsmi azamdır bu. Peki şimdi Müslümanlar sıkıntıda mıyız, değil miyiz? <gülüyor> en büyük sıkıntıdayız. 41 kere bunu bu gece yarın yapın. Zor mu? Secdede yapacaksın. Ama ciğerin yanacak. Bu kadar nesli düşüneceksin. Arkadan gelen yavrularımızı düşüneceksin. Namuslarımızı düşüneceksin, mukaddes hatımızı düşüneceksin, maaledir giderlerimizi düşüneceksin. Bütün Müslümanların derdiyle ile tetlenerek okuyacaksın. La ilahe illa antesubhanekendi gündümlü alzalim. Sohbetlerin devamı için, cemaatlerin muhafazası için, 41 kere, inşallah %100 kabul ettiğini göreceğiz. Hepiniz yapın ama hiç biriniz terk etmeyin. Yine. Aşure gününün bir önemli hususiyeti, Yusuf Aleyhisselam babası Yakub Aleyhisselamla Aşure günü buluştu. Kaç sene sonra? 40 sene sonra. Yakub aleyhisselamın ağlamaktan gözleri kör olduktan sonra Yusuf Aleyhisselamla buluşunca ne oldu gözleri? Açıldı. Allah bize de kaybettiklerimizi yarın buldursun inşallah. Amin. Kaybettiğimiz huzurları, emniyetleri, hürriyetleri, kaybettiğimiz nimetleri. Kaybettiğimiz bütün değerleri Rabbim yarınki gün hürmetine Fazl-ı Kerem'iyle bize de iade eylesin Fazl-ı Evet, aşura günü Cebrail aleyhisselam yaratıldı, Miki aleyhisselam yaratıldı, İsraf-ı aleyhisselam yaratıldı, arş yaratıldı Arş, kürsi وَاسْتَعُوْلَا وَسَعَىٓا كُرْس۪ي يُحْسَ مَحَوَاتْ وَلَا عَرْضٍ kökleri yerleri Allah'ın kürsüsü kaplamış işte o arş kürsü, aşure günü yaratıldı. Efendim, aşure gününde Allah'ın kalemi yaratıldı. Gökler yerler aşure günü yaratılmaya başladı. Cennet aşure günü yaratıldı. Adem Havva aleyhi ve aşure günü yaratıldı. Tuluba ağacını Rabbim cennete aşure günü dikti. Ve kıyamet aşure günü kopacak. Allah Allah! Bir aşure günü cumaya rastlayacak. Cuma'ya rastladığı zaman ikindi akşam arası akşama yakın kopacak. Akşam saati kopacak. Allah Teala iman selameti nasip eylesin. O günlere bırakmasın. Şimdi Aşure gününün orucu çok kuvvetli sünnettir. Öyle bir sünnettir ki asullah Efendimiz devamlı tutmuş ve tutmayı emretmiştir. Hadis-i şerifinde Aşure gününün faziletini arayın. O çok mübarek gündür. Allah onu günler arasından seçmiştir. O gün oruç tutan abdim huzurundaki meleklerinin, nebilerinin, rasullerinin, şehitlerin, salihlerin sevabından nasip verir buyuruyor. Ve yine i̇bn Abbas'tan rivayet, aşure günü tutana on bin melek, on bin şehit, on bin hacı ve ömreci sevabı ihsan edilir buyuruluyor. Ve aşure günü orucu o kadar önemlidir ki, geçmiş büyükler çocuklara bile oruç tuttururdu aşure günü, yemek vermezdiler. Hatta Rasulullah Efendimiz hurmayı ağzına alır, çiğner, mübarek tükürüğünü Hasan Hüseyin torunlarının ağzına bırakır o tükürüğün bereketiyle akşama kadar acıkmasınlar yemek istemesinler diye geçmiş büyüklerimiz yine ne yapardı çocukların önüne oyuncaklar verirler akşama kadar oyalarlar aşure günü yemesinler diye ramazandan sonra en kıymetli oruç haşure günüdür hatta Rasulullah Efendimiz'e bir ceylan biliyorsunuz arzuhal verdi bir ceylan aşure gününde tuzağa düşmüş yakalanmış avcı başında Resulullah Efendimiz geçerken ceylan seslendi ya Resulallah bana şefaat et beni bu avcı salsın yavrularımı emzireyim güneş battıktan sonra döneyim avcıya şefaat etti avcı dedi ki e şimdi çok zaman var güneş batmadan gündüz gözüyle dönsün dedi dedi bugün aşure günüdür çocuklarımızı emziremeyiz ceylan böyle deyince avcı dedi onu sana hibe ettim ya Resulallah Resulullah Efendimiz de o ceylanı saldı yani öyle bir mübarek, yarınki gün, vahşi hayvanlardaki otlama edecekleri rivat ediliyor. eseller dedikleri diyor, Şirakül İslam'da, Zühretül yazda vesaire eserlerde. Ama şimdiki hayvanlara belli olmaz. Şimdi hayvanların da huyu bozuldu. Eskiden Kabe'nin üstünden bir tane kuş geçmedi, şimdi geçiyor. Kefsirler yazıyor, bakıyoruz. Eskiden kimse görmemiş, şimdi nasıl geçiyor? Ulema adam birisi dedi ki, bu hacıların paralarında haram karışmış, faiz paralarıyla hacca gelmişler, yem alıyorlar, kuşlara atıyorlar. Faizden yiyen kuş, faizden alınan parayla yem yiyen kuşun huyu bozuluyor. O da, o da şaşırttı pusulayı. Kuş geçiyor ki, şimdiki hayvanlara bakmayın şimdi. insanların huyu bozulunca hayvanlarda huy mu kalır? Hepsinin sütü bozuldu. Onun için şimdi hayvanlarda yer, insanlar da yer. ne oruç kaldı ne bir şey kaldı. Adam Ramazan tutmuyor da aşure mi tutacak? Allah selamet versin. Yalnız bugünü de tutmalıydınız. Çünkü Rasulullah Efendimiz Medine'ye geldi sordu ki bugün için Yahudiler oruç tutuyor dediler ki Musa Aleyhisselam bugün kurtuldu onu kutlamak için. E biz daha layıkız onu kutlamaya dedi. Sonra vefatına bir sene kala dedi ki Yahudilere muhalefet olsun 9-10-11 tutalım. Bir önünü bir sonunu. Tek tutmayalım dedi. Rasulullah Efendimiz bir daha sene yaşamadı. O sene vefat etti ama bize ne vasiyet etti aşure gününü tek tutmayın bugün tutmalıydınız yarın aşure günde mutlaka tutun pazarıda tutun eğer perşembeden tuttuysanız pazarı tutmanız gerekmez ama tutarsanız eftal olur muharrem orucu ramazandan sonra en kıymetli oruç muharrem ayın orucudur perşembe cuma cumartesi harama yorucu tutanlara 900 sene ibadet sevabı efsane edilir bu ayda muharrem orucu ancak bugün tutmadıysanız ne yapın yarını tutun sakın tek tutmayın pazarı mutlaka tutmanız gerekir yarın ondur pazar 11'dir. 11'i on biri de tutmanız lazım yoksa mekrur olur yahudilere benzemek olur Allah muhafaza etsin. evet aşure gecesinde gününde bir takım kılınacak namazlar zikredilmiş yüz rekat kılarsanız 50'yi gece kılsanız elliyi de yarın kılsanız yüz eder her rekatta bir fatiha üç kulü Allah ile kılınıyor bu namazı kılanın öldüğü zaman kabri miskü amber doluyor herkesin tüyü, saçı, sakalı, kabirde çürüyor, dağılıyor, onunkine bir şey olmuyor. Yüzü dolunay gibi mahşere çıkacak inşallah. Rabbim nasip eylesin. Aşure günü daha bir takım namazlar vardır, ibadetler vardır. İnşallah onları da zikrederiz. Şimdi biz de burada yine bir aşure namazı nasip olursa kılmaya gayret edeceğiz inşallah. Dört vekatlık ayrı bir namazı var, biz onu kıldıracağız. Bir dört türlü tarif var. Yine aşure günü akrabayı ziyaret edin. Velev ki mektup yazın, velev ki telefonla arayın. Gidemezseniz yakınlarınızı arayın. Kim akrabayla ilişkisini kesmiş de aşure günü ziyaret edip ilişki kurarsa Yahya ve Zekeriya aleyhisselamın sevabına ortak olur, cennette komşu olur. Aşure günü bulduğu kadar fakirlere sadaka vermeli. Rasûlullah Mehmet'in Aşure günü zerre kadar sadaka veren mizanına Uhud davukada koyulacak. Mutlaka sadaka vermeli. Aşure günü zikir meclislerinde bulunmalı. Yani ibadet, cami, cemaatları kaçırmayın. Bu gece elhamdülillah şu sohbette ihyası nasip oldu. Her kim Allah'ı zikreden, bir cemaata ve insanlara vaaz eden bir âlimin meclisinde, aşure gecesinde, aşure gününde bir saat durursa cennete girmesi hak olur. Boşuna mı geldiniz buralara kadar? Boşuna iş var mı kardeşim? Allah boşuna kuluna bir zayiat verir mi? Mutlaka ki verecek inşallah. Eder ki itikad edelim. On tane Müslümana en azından selam vermeli. İnşallah. İnşallah bütün Müslümanlara zaten tanıdık, tanımadık, selam veriyoruz. Aşure günü on Müslümana selam veren bütün ümmeti Muhammed'e selam vermiş, sevabı al. Aşure günü, işte aşure yaban hanımlar dağıtmalı, fakir fukaraya yemek çorba dağıtmalı, elbise bulanlar çıplaklara elbise dağıtmalı. Resulullah buyurdu, Aşure gününde azı garcak elbise giyecek, yiyecek dağıtan, dünyadan çıkmadan Allah onu cennet yemeğinden yedirir, cennet çarabından içirir. Aşure günü yetimlerin başını sıvazlamalı, tembihü'l gafilinde zikrediliyor. Aşure günü yetimin başını okşayana, yetimin kafasındaki kıl kadar cennette derece verilecek. Çok büyük gün! Hayırlarını, faziletlerini arayalım. Müslümanların yollarından eziyetleri kaldıralım. Taş var yolda, çamur var, bir Müslüman azara gelecek. Yarınki günde çok hayırlı olalım. Ondan sonra, Aşure gününde bir Müslüman öldüyse, tanıdık tanımadık Müslümanların cenazesine bulunalım. Tanıdığımız hastalar varsa, yarın mutlaka Müslümanlardan hasta ziyaretine gidelim. Kardeşlerimizle musafah edelim. Evet, aşure günü kusül alan, anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Ağzımıza burnumuza su kaçırtmadan, orucu bozmadan kusül üzere. iki kere kusletse ömür boyu göz ağrısı çekmez. Yarınki mübarek günde, kühül sürse yani sürme sürse gözüne, hep bunlar rivayetlerde vardır. İnşallah Rabbim faziletlerine nail eyleye. diyor ki, ben niye için peygamber gönderdim? Ben niye için Kur'an gönderdim? O dini, o şeriatini, o muhammedinini, bütün dillerin zeyne, o halibidir. Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi Allah'ın evi olur.